Allahu Bissallah, min Şeytanı Rjeem. Bismillahi R-Rahman R-Rahim. Alhamdulillah, ve sırmaa aleyke ya Sıeda leveline vel laakhirine, ve ila jmi'l anbiyayı ve murtaliin, ve ila jmi'l anbiyayı. Ve alhamdulillah, Rabbi al el-efgarul husnasi ve aşkı. Anlamaya çalışıyorduk hep beraber Hep tekrar tekrar. Söylüyoruz. İman marifetullah'tan tecelli ediyor. Allah'ın marifetinde. Allah'ı bilmekten, tanımaktan tecelli ediyor. Allah'ı ne kadar biliyor, ne kadar tanıyorsak o kadar onu sevme, iman etme imkanımız olur. Ona tevekkül etme, güvenme imkanımız olur. Ona teslim olma imkanımız olur. Azametini anladıkça, karşıt duyma imkanımız olur. Bizi ne kadar sevdiğini, nasıl sevdiğini, nasıl muamele ettiğini anladıkça iman edip aşık olma imkanımız olur. Yoksa işte bizi yaratan Allah'tır. Rızkımızı da O veriyor. Gerçi rızkın verdiğine de inanmıyoruz ya, o da olsun. Dünyanın sahibi de O'dur, ahiretin sahibi de O'dur. Diyoruz ama ahiretin sahibi olarak kabul ediyoruz, dünyanın sahibi olarak kabul etmiyoruz. Niye? Emaneten bize her neyi vermişse, kendisine vermemizi istiyor, onu bana ver diyor. Sıra Egeze filmine, filmine gelmişti. Aldı, alır, alacak. Allah sadakaları alır dedi. Yani sen sadakayı birine veriyorsun, onu Allah aldı dedi, alır, kabul eder. Allah afudur, gafurdur, sadakaları da kabul edendir, alandır. ''Bana veriyorsun.'' diyor. ''Acaba ne kadar buna iman etmişiz, ne kadar bunu kabul ediyoruz?'' İyice anlamak gerekir ki, hayat, cennete yolculuğu yapmak içindir. Hz. insan olmaya yolculuğu yapmak içindir. Allah'ın her bir kulağın muamelesi farklıdır kime, ne kadar ömür vermişse o sermaye üzerinden onun hesabını görür. Yani ben işte nasıl olsa şu anda gencim, ölmeyeceğim, nefsimin arzu ettiği gibi yaşayayım, sonra tövbe ederim, sonra gerekirse haca da giderim, kazanırım. Yok böyle bir şey. Herkesin yolu ona göredir. Eğer birine burodan sonra, blok şahından sonra 10 sene ömür vermişse, o 10 on senede onun cennete koşup varması gerekir. Onun hazreti insan olması gerekir. Sahabe üzerinden bunu net olarak görürüz. Net. İmandan sonra 10 sene yaşamış ama gökteki yıldız olmuş. Eğer birine 20 sene vermişse onun da yolu ona göre uzundur. 20 sene boyunca çaba gayret sarf etmesi gerekir. 50 sene vermişse 50 sene çaba gayret sarf etmesi gerekir. Yoksa o on sene yaşayıp çabasını, gayretini sarf edenin vardığı yere varamaz. Adeti böyledir. Kimseye zulmetmez. Herkese imkanı ona göre vermiştir. Onun için boşa geçirecek bir anımız, bir günümüz, bir ayımız, bir yılımız yoktur. Yani bu senede böyle geçsin, gelecek sene yaparım. Bir gün bile büyük bir kayıptır. Allah'ın kuluna kazansın diye verdiği sermayeyi kaybetmiştir. Kaybettiği sermayeyi geri alması mümkün mü? Asla. Hiç kimse yaşadığı bir günü geri getiremez. Onun için hayatı yaşarken, tek başımıza yolculuk yapamayacağımızı söylüyor Allah. Beraber olun, beraber Allah'ın ipine sarılın. Bölünüp parça parça olmayın. Hayırda yarışın, hayırda birbirinize destek olun dedi. Beraber olun, birbirinize destek olun. Cemaat, hayırda birbirine destek olan, Allah'ın rızasını gözeten insanlar toplulukudur. Yoksa böyle bir araya gelmişler, dedikodu yapmışlar. Şu şöyle oldu. Bu böyle yaptı, bu böyle yanlış yaptı. Bunlar böyle yapıyor, şu şöyle yapıyor. Sen ne yapıyorsun? Senin de kodu yapıyorsun. Sen de onları zikrediyorsun. Allah'ı zikretmen gerekirken sen de onları zikrediyorsun. Şimdiye kadar ne kazandın? Zikretin ne kazandı? Allah demek yerine başa şeyleri zikretinle kazandı. Allah akıl vermiş. Verdiği akıldan hesaba çekecek. Söyleyeceği tek kelime vardır, hiçbir şey. Allah'ın huzurunda, Allah böyle sorduğunda ne diyecek? Hiçbir şey diyecek. Onun için nefse, şeytana taviz vermek doğru değildir. Böyle bahaneler üretip Allah'tan kaçmak doğru değildir. Kim, nerede kazanabiliyorsa yeri orasıdır diyoruz. Kazanması gerekir. Burada da kazansa, kendim için söylüyorum, ben kazandım. Başka yerde de kazansa gene ben kazandım. Neden? Kardeşim kazanmış. İnsan kardeşim kazanmış. Ümmeti i Muhammed'den bir zat kazandı. Allah'ın kullarından bir kul kazandı. Ben kazandım. Ben böyle bakıyorum. Ben böyle görüyorum. Yemin ediyorum ki ben böyle görüyorum. Yoksa dürmüş yanında kalabalık yapmış. Bir manat taşımaz mı bu? Mesele kazanmasıdır. Allah'ın efalini, fiillerini, kula olan muamelesini, varlığa olan muamelesini anlarken, Allah'ın kulunu nasıl sevdiğini, nasıl kulunun hesabını yaptığını alim olarak kulu biliyor ve muameleyi öyle yapıyor. Biz anlasak da anlamasak da bu böyledir. Mesela Rabbimizi anlamaya çalışmaktır. Tanımaya çalışmaktır. Anladıkça, tanıdıkça fiillerinden neyi anlayacağız? Allah'ın isimlerini anlayacağız. El Esmaül Husna'yı anlamış olacağız. Gönlümüze Esmaül Hüsna iyice yerleşmiş olacak. Gönlümüz Allah'ın isimlerine açılıp o isimlerin tecelli etmesine açık olmuş olacak. Yani Rabbim Rahmandır, Rahimdir dediğimizde onu tadacağız. Rahmetini tadacağız. Tatmamız gerekir. Nereden? Fiillerini öğrenirken, bize muamelesini anlarken gönlümüz o isme bütünüyle böyle açılması gerekir. Bütün isimler için bu böyledir. Sıra ehaze fiiline, fiiline gelmişti. Aldı, çıkardı, tuttu ya da helak etti, cezalandırdı, ilzam etti, gerekli kıldı, anlaşma yaptı, ahitleşti, anlaştı manalarına gelir. Ama en öndeki manası aldı manasına gelir. Diğerleri onun yan manalarıdır. Mesela Allah neyi aldı buyurur. Allah Adem'in belinden zürriyetini alıp onu şahit kıldı. Ben sizin Rabbiniz değil miyim diye şahit kıldı. Allah söz aldı diyor. Misak aldı, söz aldı kimden? Peygamberlerden. Sizden sonra elinizdeki kitabı tasdik eden bir nebi geldiğinde onu mutlaka ona mutlaka iman edin. O'nu tasdik edin, O'na yardım edin diye söz aldı. Nuh'tan, İbrahim'den, Musa'dan, İsa'dan ve senden söz aldık dedi Resulullah Efendimiz'e. Aynı şekilde ümmetlerden söz aldı. Nerede aldı sözü? Dünyaya gelmeden önce söz almış. Hangi peygambere iman edecekse, hangi peygamberin döneminde dünyaya gelecekse, o peygambere iman edeceğine dair ondan söz aldı. Yetmez. O peygambere hangi kitabı verecekse, o kitaba iman edeceğine dair bir de, o peygambere yardım edeceğine dair söz aldı. Allah'ın ayetlerini gizlemeyeceğine dair söz aldı. Herkesten. Her kavim için, her bir insan için bu böyledir. Allah ondan söz almış. O şimdi kafasını, başını kuma gömmüş olabilir. Ben görmedim, ben anlamadım diyebilir. Allah seni biliyorsun diyor. Şöyle biraz tefekkür et bakayım. Biraz anlamaya çalış. Bu senin gönlünde mevcut müdür değil midir? Bu senin gönlünde mevcut. Öyle yapman gerekeni biliyor musun? Biliyorsun. Allah'ın senden böyle istediğini biliyor musun? Biliyorsun. İşte bu, onun aldığı sözden dolayıdır. Evet. Başka ne alıyor? Yakalıyor. Aynı zamanda yakaladı, aldı, yakaladı, tuttu manasına gelir. Peygamberlere itiraz edip iman etmeyen, peygambere karşı gelen bütün kavimler için, her biri için tek tek onları tuttu, yakaladı, aldı dedi. Bundan beraber, Allah ruhları alır. Evet. Bir de, Allah tevbeleri kabul eder, sadakaları alır, dedi. Sadakaları alır. Yani biri sadaka verdiğinde, nereye? Kime verirse versin, onu Allah'a vermiştir. Allah sadakayı alır dedi. Bu durumda müftacın, ihtiyaç sahibinin eli, Allah'ın eli demektir. Allah alırken bir de ne buyurdu? Allah alır, onu sizin için arttırır dedi. Geldiğinizde, huzura geldiğinizde onu huzurumuzda hazır bulursunuz dedi. Neyi göndermişsen huzurumuzda onu hazır bulursun dedi. Geldiğinde bir de Allah onu sizin için katlamıştır dedi. Nasıl katlıyor? O biliyor. Bilmiyoruz onu. Allah bizi dünyaya vermeye göndermiş. Vermeye verip ahireti almaya, Allah'ın rızasını almaya, dostluğunu, yakınlığını, cemalini almaya, Hazreti insan olmaya göndermiş çünkü. Almaya de evet, vermeye göndermiş. Verecek ki, Allah ile alışveriş yapmış olsun, alışverişi yapsın. Verirken neyi alıyor, her neyi verirse versin, onu Allah'a vermiştir ve Allah onu alır. İlminden verebilir, marifetinden verebilir, tatlı dilinden verebilir, sohbetinden verebilir, malından verebilir, sevgisinden, imanından, aşkından verebilir. Neyi verirse versin o fark etmiyor. Ve hepsi ona iman kazandırır. Allah'ın sevgisini kazandırır. Her ne verirse versin, Allah'ın rızasını gözeterek verdiğinde onu Allah'a vermiştir ve Allah onu alır. Sadaka zaten Allah'a karşı sadakatini ispatlamak demektir. Sadık kul, sadıklar. Vermeyen, vermeyen Allah münafıktır dedi. Ben Müslümanım diyorum ama münafıktır o dedi. Münafıklar buna bahane arar. Bahane arar. Biri bir sadaka verse, ona böyle kusur bulmaya çalışır. Ya da Allah yolunda biri bir şeyler yaparken oraya sadaka verilse münafık ya hemen bir şeyler söylemeye, konuşmaya başlar. Münafığın en belirgin özelliği budur. Kim söylüyor? Allah söylüyor. Kim verir ve en güzelini tasdik ederse evet, o kazanır. Kim cimrilik yapar, en güzeli de inkar ederse, o da kaybeder. En güzel, Allah'ın vahyidir. O ver diyor, bana ver diyor Allah, bana. Neden bana ver diyor? Sen sadaka verdin, sana sevap vereceğim demiyor. Sen diyor, onu bana verdin, ben onu alıyorum, kabul ediyorum. Sen alışverişi benimle yapıyorsun. Ben artık sana ne veririm, ona göre hesap et Zaten en az 1'e 10 verir, 1'e 700, bir de hesapsız verir. Hesabı bir tek o biliyor. Onun için Allah'ın rızasını, dostluğunu isteyenler ne yapsın diyoruz? Her şeyi kurban edecek diyoruz. Cani de buna dahildir. Her şey sana kurban olsun ya Rabbi, gerektiğinde her şeyi yapar, her şeyi verir, canımı da kurban ederim. Böyle bir gönüle sahip olan neyi alır Allah'tan? Elbette ki Allah'ın rızasını alır, cemarını alır, dostluğunu alır, tecellisini alır, Hazreti insan olmayı alır. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. <gülüyor> Firavun ve onunla beraber olanlar Peygamber'e, Musa'ya, Harun'a isyan etti, itiraz etti. Biz de onları yakaladık, aldık. Çok şiddetli bir azapla onları aldık. Ayetlerimizi yalanlayanları alırız. ...çok şiddetli bir azapla da azaplandırırız." buyurdu. Hangi memlekette bir Resul gönderdiysek... ...onlar Allah'a dönsünler, yalvarsınlar, tövbe edip istiğfar etsinler diye... ...onları çok zor, dayanılmaz bir zorlukla muhatap eder... Sıkıntıyla, sıkıntıya yakalatırız, dönsünler diye. Eğer insanlar Allah'a karşı mütaki olsaydı, sorumluluklarını yerine getirselerdi, biz de onların üzerine hem gökten hem yerden sayısız rızık ve bolluk verirdik. Ancak onlar yalanladılar, ayetlerimizi yalanladılar. Bizi tanımadı yani. Söylediklerimizi dinlemedi, bizi tanımadı. Biz de onları kazandıklarından dolayı yakaladık. Dünyada bu. Herkese muamelesi ayrı, Allah ben böyle yaparım dedi, haberin olsun. Yani sadece bu azabı ahirette yaşamıyorsun. Dünyada da, baktığımızda net olarak görürüz. Eğer birinin all gayesi, Allah'ın rızasıysa, Allah ona kapıyı açar. Asla onu mecbur etmez. Çok şiddetli imtihan gelir, o geçicidir. Kulluğunu ispatlasın diyedir. Ama sürekli öyle olmaz. Sonra ona kapıyı açar. Her türlü nimetin kapısını ona açar. Niye? Çünkü Allah'a karşı takva sahibi olmuş, gereğini yapmış. Öteki, öteki ben yaparım diyor. Hadi yap bakayım. Evet. Yapınca ne olur? Diyelim ki topladı. Allah bir bahçeyi misal verir. Bahçeyi böyle yapar, yeşerir, meyve verir. Tamam diyor artık kimse bizi tutamaz. Bir sabah kalkar, bir de bakar ki, hepsini hepsi kupkuru olmuş. Bir de bakar ki, iflas etti, battı. Nasıl battığını bile anlamaz. Kim yapıyor? Ben yapıyorum, diyor. Bu, onların yaptıklarına karşılıktır. Eğer o öyle devam ederse, ben deyip, benliği büyür, manevi olarak kaybeder. Kendini kaybeder, insanlığını kaybeder, Rabbini kaybeder. Allah da ona dur der, kaybetme kurum, dur. Dur olmadı diyor. Bak sen beni dinlemedin, ayetlerimi yalan saydın. Tasdik ediyorsun ama yokmuş gibi muamele ediyorsun. Hadi dön bakayım başa. Dön bir tevbe et. Evet, sıkıntıya, sıkıntı vermesinin sebebi buymuş. Tevbe etmemiz için, ona dövmemiz, dönmemiz için bununla beraber takva sahibi olup, Rabbimize karşı olan sorumluluğumuzu, kulluğumuzu yapmamız içindir. Ona güvenmemiz içindir. Onun hakkını teslim etmemiz içindir. Allah'ın ayetleri kendilerine hatırlatıldığında onlar kötülükten, yanlış yapmaktan, insana yakışmayan halden kurtulsunlar diye ayetlerimiz onlara okunduğunda onlar dinlemeyip Fasıklık yapınca biz de onları zorlu bir azapla yakaladık, yakalarız. Niye? Dönsün diye. Tövbe etsin diye. Kendini unutmasın. Rabbini unutmasın. Dünyanın fani olduğunu unutmasın. Mutlaka Rabbini dinlemesini dinlemesi gerektiğini bilsin. Anlasın. Onun gidecek başka bir yeri yoktur. Rabbin Adem'in belinden zürriyetini aldı ve onları kendi kendilerine, kendi nefislerine şahit kıldı. Ben sizin Rabbiniz değil miyim? dedi. Hepsi evet. Kalu bela şeyhidna sen bizim Rabbimizsin, biz buna şahidiz dediler. Adem'in belinden zürriyetini aldığına göre sadece ruh itibariyle değil, aynı zamanda bu beden itibariyle de böyleymiş. Belinden zürriyetini almış çünkü. Yoksa ruhlara hitap ettiklerdi öyle değilmiş. Allah için bir an bin yıldır, bin yılda bir andır. Bu durumda hitap ederken acaba kullar hangi yaştaydı? Ya merak eder. Hayatı ne kadarsa o yaşta. Hayatı ne kadarsa o yaşta. Bütün hayatıyla bir de. Niye bunu böyle yaptım? Buyuruyor. Kıyamet günü biz bundan habersizdik. Haberimiz yoktu. Biz bilmiyorduk. Seni anlamadık demesinler. Kendimizi anlamadık demesinler. Neye dünyaya gönderildiğini ötün. Evet. Anlamadım demesin. Her şeyi biliyor. Şahit kılmış, gönlünde mevcut. Ustad yolunda Allah'a giderken bu yolculuk esnasında böyle bölüm bölüm oradan hatırlarız. Allah hatırlatır. Bir yerde hatırlatır. Bir anda hatırlatır. Aslında oradan hatırlamıyor. Nereden hatırlıyor onu? Elbette ki kendi gönlündeki yolculuğu yaparken kendi gönlünün bir bölümünden böyle şimşek çakar gibi bir anda açılır ve anlar. Bir parça anlar. Bir parça tadar. Açılır, kapanır çünkü. Rabbinin huzurunda olduğunu hatırlıyor. Onunla olduğunu hatırlıyor. Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Dediğini hatırlıyor. Çünkü bu hitap sadece bir anlık bir hitap değildir. Bu hitap her anda olmaya devam ediyor. Şu anda da Allah o hitabı yapmaya devam ediyor. Allah için zaman, mekan, söz konusu değil. Evet, Allah'ın her kelami öyledir. Sonsuzdur yani. Bakidir, ebedidir. her anda kuluna, ben senin Rabbin değil miyim diye hitap ediyor. Kul da, ya evet diyor, ya hayır diyor. Eğer, Rabbim benden ne istiyor diyorsa, onu yapmaya çalışıyorsa, evet diyor, yok, ben nasıl biliyorsam öyle yaparım diyorsa, hayır diyor. Küfre sapanları, inkara sapanları, mutlaka yakaladım ve yakalarım. Bak, ''Yakaladıklarımın sonu nasıl olmuş?'' ''Bir bak'' dedi. Ayetlerimi dinlemeyen, yalanlayan, Peygamber'e karşı gelenlerin sonu ne olmuş ona bir bak. Sen de onların yolundasın. Ya Peygamber'in yanında durursun ya da ters tarafta durursun. Ters tarafta duranları nasıl yakalamış, nasıl azap etmişim? Bak sana ders olsun. Sakın karşısında durmayasın. Kendi hesabını yap diyor. Gerçek şu ki, ben Allah'a güvendim ve Allah'a tevekkül ettim. O bizim Rabbimizdir çünkü. Rabbimin anından tutup, yürütmediği, denetlemediği, hiç kimse, hiç bir varlık yoktur. Benim Rabbim sirat-i müstakim üzeredir. Neden öyle buyurdu? Herkesin alnından tutuyor, yakalıyor. Rabbim sirat-i müstakim üzeredir. Sirat-i müstakime çekiyor. Kendine çekiyor. Kendine davet edip kendine çekiyor. Sonra bırakınca, irade vermiş ya, onu onun iradesine bırakınca ya sirat-i Rabbine gider ya da ters tarafa gider. Herkes kendi hayatına baktığında Allah'ın onu kaç sefer sirat-i müstakime tutup çektiğini görür. Görür ve anlar. Yeter ki anlasın. O da kalp sefer ne kadar Allah'tan kaçmış bunu da bilir, bunu da anlar. Bir kavim Allah'ın ayetlerini unuttuğunda Allah onlara birileriyle ayetlerini hatırlatır. Onlar kendisine hatırlatılığını unutunca biz de onlara nimetin kapılarını açtık. Onlar sevinince kapıldı. Oysaki şükretmeleri gerekirdi, dönmeleri gerekirdi. Bak bir hem Allah'ın ayetlerini unutuyorlar, yok sayıyorlar. Bir Allah ceza verip davet ediyor. Ceza verince mehlet verip davet ediyor. Bir de nimet verip davet ediyor. Öyle ki hiçbir mazeretleri kalmamış olsun. Onlar sevince kapılıp ters tarafa gidince biz de onları ansızın yakaladık. Hiç ummadıkları bir anda yakaladık. Umutları suya düşenler oldular. Bütün umutlarını kaybettiler. Daha önce Nuh kavmini de yakalayıp onları da suda boğmuştuk. Onlar Allah'ın Resulü ile ayetleriyle mücadeleye girişmişlerdi. Ben onları yakaladım. Cezalandırmam nasılmış? Gördüler. Siz de görün. Siz de anlayın yani. Andolsun ki biz Nuhi kavmine Resul olarak gönderdik. Bin seneden 50 sene olmak üzere kavminin içinde kaldı, yaşadı. Onlar kendilerine zulmetmekte devam ederken ansızın onlara tufan geldi. Biz onları, her birini, her bir insanı kendi günahıyla yakaladık ve yakalarız. Kendi günahıyla. Yani birine toptan bir bela gelse bile her birine kendi günahına göre muamele ederiz. Cezası kendi günahına göredir. Aynı şey kavimler içinde geçerlidir. Bir kavme azap gelirken onların da kendi günahlarına göre azap gelir. Onların kiminin üstüne taş fırtınası gönderdik, kimini şiddetli bir çığlık sardı, kimini yerin dibine geçirdik, kimini de suda boğduk. Allah onlara zulmedici değildi. Ancak onlar kendi kendilerine zulmedenlerdi. Bir de Allah söz aldık buyuruyor. Biz Beni İsrail'e, Onlardan söz aldık. Neyin sözünü aldı? Allah'tan başkasına kulluk yapmayın. Anneye, babaya, yakınlara, yetimlere, yoksullara iyilikle davranın. İnsanlara güzel söz söyleyin. Namazı ikame edin. Zekati verin diye kesin söz almıştık. Sonra az bir bölümü hariç, az bir bölümünün dışında... Yüz çevirdiler. Yüz çevirmeye devam ediyorlar. Allah sizden söz almıştır. Birbirinizin kanını dökmeyin. Birbirinizi yurtlarınızdan çıkarmayın. Diye kesin söz almıştı. Sonra sizler bunu kabul etmiştiniz. Hara'da kabul etmeye de devam ediyorsunuz. Ama gereğini de yapmıyorsunuz. Allah peygamberlerden kesin misak almış, söz almıştır. Size kitap ve hikmetten verip, sonra size beraberinizdekini tasdik eden bir Nebi geldiğinde, bir Resul geldiğinde O'na kesin olarak iman edecek ve O'na yardımda bulunacaksınız diye bunu ikrar ettiniz ve bu ağır yükümü aldınız mı? Onlar ikrar ettik demişlerdi. Öyleyse şahit olun ben de sizinle birlikte şahit olanlardanım demişti Allah. Bu sözü nerede almış? Dünyaya göndermeden önce. Bütün peygamberlerden söz almış. Bütün Nebilerden söz almış, bütün Resullerden söz almış. Bütün Mürşid-i Kamillerden söz almıştır. Birbirlerine yardım edecekler diye. Allah'ın kitabı eğer okunuyorsa, davet ediliyorsa, onu hem tasdik edecek hem de ona yardım edecek. Yapmıyorsa bunu, o bir sahtekar. Bencil bir sahtekarım. Ya da cahil bir sahtekarım. İnsanları Allah'ın yolundan alıkoyan sahtekardır. Durum böyle olunca tasdik etmeyen, yardım etmeyen mümin olur mu? Hayır. O da münafık. Yalancı bir münafık o. Allah'ın vahyine davet ediliyor. Ve biri onu inkar ediyor, bahane üretiyorsa o da bir münafık. Allah'ın kelamını kabul etmemek ya da onu böyle hafife almak, basite almak, yalanlamak Allah'a çok ağır gelir. Ayetleri okurken dikkat edelim, hep ayetlerimizi yalanladılar. Ayetlerimizi inkar ediler, ettiler. Ayetlerimize karşı mücadele ettiler. Boşa çıkarmak için, hükümsüz bırakmak için mücadele ettiler. Hepsine de gazaba etmiş. Bunu yapanların hepsi gazaba uğramış. Bir yerde eğer Allah'a davet ediliyorsa, Allah'ın ayetleri okunuyorsa, Allah'ın ayetleriyle Allah'a davet, Allah'a kulluğa davet ediliyorsa, imana davet ediliyorsa, orası için bir kelime söylemek Allah'ın gazabına sebep olur. Çünkü sözü oraya söylemiyor. Allah'ın vahyine söylüyor. Bahane üreterek söylüyor. Kim söylüyor? Şeytan söylüyor. Söyleyen şeytanla beraber söylemiş oluyor. Allah söz almış. Ben diyor senden söz aldım ki sen, benim nebilerime yardım edecektin. Resullerime yardım edecektin. Ayetlerimi okuyanlara, taşıyanlara yardım edecektin. Böyle mi yardım ediyorsun? Evet. Allah söz almıştır. Bu durumda sözünü yerine getirmeyen ne olur? Yalancı olur, hain olur. Hani bizim kitap verdiklerimiz onlardan söz almıştı. Kime kitap verdiysek Onlardan söz aldık. Hangi sözü aldık? Onu mutlaka insanlara açıklayacaksınız. Bunlar peygamber değil, bütün insanlara. Onu mutlaka insanlara açıklayacaksınız, beyan edeceksiniz. Ve onu hiç gizlemeyeceksiniz, asla gizlemeyeceksiniz. Yani Allah ne söylediyse, olduğu gibi beyan edeceksiniz diye söz aldık. Allah bu sözü kesin almıştı dedi. Kesin. Hepsi söz vermiş. Bütün insanlar söz vermiş Allah'a. Fakat onlar bunu bu sözü arkalarına attılar. Sanki hiç söz vermemiş gibi. Ona karşılık az bir şeyi, bir değeri satın aldılar. Dünyayı tercih ettiler, fani olanı tercih ettiler. Çok az bir şeye Allah'a verdiği sözü sattılar. O aldıkları şey ne kötüdür? Onlar için ne kötüdür bu? Hani biz nebilerden söz almıştık? Senden, yani Resulullah Efendimiz'den, Nuh'dan, İbrahim'den, Musa'dan ve Meryem oğlu İsa'dan. Biz onlardan da sağlam söz almıştık. Hepimiz biliyoruz ki bu peygamberler birbirine kavuşmamış. Yani söz aldık, kendinden sonra gelen peygamberi tasdik et. Ama kendisinden sonra gelen peygamber, Asla iki peygamber birbirine iki nebi birbirine ulaşmamış. Resuller peş peşe gelmiş ama nebilir birbirine ulaşmamış. Ne söz aldı inşallah? Elindeki kitabı tasdik eder. hiçbir ayetimi yalandıyamaz. İnkar edemez, yok sayamazsın dedi. <gülüyor> o peygambere iman eden bütün kavim peygamberin verdiği sözden sorumludur. O sözü yerine getirmek zorundadır. Neden? Ona iman etmiş, ona tabi olmuş, o onunla birdir. Bir, iki değil, birdir. Peygamberinin ne yapması gerekiyorsa, o da öyle yapacak. Bundan sorumludur. Peygamberinin verdiği sözden de sorumludur. İnsan, babasının verdiği sözden sorumlu olmuyor mu? Söz konusu onun peygamberi olunca, iman ettiği peygamberi olunca, verdiği sözden sorumlu olmuyor mu? Oluyor. Hangi sözü vermiş? Kur'an'da ne varsa biz bütün her bir ayetle tek tek Allah'a söz verdik. İman edip böyle yapacağız diye. Onun için bütün Resuller birbirini tasdik eder. Kabul eder. Buna beraber yardım eder. Bütün müminler de Allah yolunda birbirini tasdik eder ve yardım eder. Etmek zorundadır. Çünkü Allah'a söz vermiş. Allah ben söz aldım diyor. Senden söz almışım diyor. Hatırlamıyoruz. Allah söylüyor. O bizim hatırlamamızdan daha öndedir. Biz hatırlarsak bile belki yanlış olabilir ama Allah söylediyse biz onu net olarak biliyor ve hatırlıyoruz. Kesin eminiz. O söylüyor. Size ne oluyor öyle? Allah'ın Resulü sizi Rabbinize iman etmeye davet edip dururken neden Allah'a iman etmiyorsunuz? Oysa o sizden kesin bir söz almıştı. Eğer müminseniz sözünüzü gerçekleştirin. Evet. İmana davet edilince ''Sen Allah'a söz vermiştin, beni imana davet eden birini gönderdiğinde ona iman edeceğim, onunla iman edeceğim.'' diye söz vermiştin. Allah'a verdiğin sözü yerine getir. Seni Allah'a imana davet ediyor. Başka bir şey değil. Bunu sözünü senden almıştım.'' diyor. Ne çok söz vermişiz de o kadar. ...gelmeden önce ne kadar çok söz vermişiz. Hatırlıyor muyuz? Allah hatırlatıyor. Yetmez mi? O kadar başımızı çamurun içine koyduk ki... ...başımız dönüyor. Tabiri caizse beynimiz sulanmış. Onun için hatırlamıyoruz bir şey. Nice ülkelerin... ...ahalisi, halkı... diyorken. Ben onlara süre tanıdım. Dönecekleri, iman edecekleri, zulümlerinden vazgeçecekleri bir süre tanıdım. Dönmeyince onları yakaladım. Dönüş yalnız banadır. Hepiniz bana döneceksiniz dedi. Andolsun ki biz İsrail oğullarına, İsrail oğullarından kesin söz almıştık. Onlara Resuller göndermiştik. Onlara ne zaman nefislerinin hoşuna gitmeyen bir şeyle bir Resul geldiyse onların bir bölümünü yalanladılar, bir bölümünü de öldürdüler. Nefislerinin hoşuna gitmeyen şeyleri söyleyince öldürdüler ya da yalanladılar. Yalancı dediler yani. Onlar bilmiyorlar mı? Gerçekten Allah kullarının tevbesini kabul edendir. Onlar bilmiyor mu bunu? Onlar bilmiyor mu Allah sadakaları alandır, sadakaları kabul edendir. Onlar Allah'ın tevabı ve rahim olduğunu bilmiyorlar mı? Bir de Allah yaslar dedi. Yasla. Yaslar. Nereye yaslıyor? Cehenneme yaslar. Cehennemde ateşe yaslar. Kimi yaslıyor? Haddini aşanları. Kim haddini aşarak zulmederse mutlaka onu ateşe yaslarız. Allah böyle yapar dedi. Haddinizi aşıp zulmetmeyin. Ayetlerimize karşı küfre sapanları muhakkak ki ateşe yaslarız. Kim kendisine dosdoğru yol apaçık belli olduktan sonra eğer peygamberlere veya Allah'ın Resullerine muhalefet ederse Müminlerin gittiği yoldan başka bir yola uyarsa Onu döndüğü şeyde bırakırız Onu orada bırakırız Sonra onu cehenneme yaslarız O ne kötü bir yataktır Bir kula Allah'ın yolu belli olduktan sonra, kul bunu anladıktan sonra eğer o ondan başka bir yola safa, sapar uyarsa onu orada bırakırız. deriz orada. Sen anladın. Sen bildin. Sen bunu bile bile yapıyorsun. Sen Allah'ın yolunu Allah'a giden yolu tercih etmedin. Onu orada bırakırız. Onu kendi haline bıraktı. Artık onu kendine çekmiyor. Kendine döndürmüyor, diyor orada. Sen bilirsin. Sonra, sonra onu cehenneme yaslarız dedi. Cehenneme sokarız dedi. O ne kötü bir yataktır. Orada yatacak. Senin yatacak yerin orasıdır. Acaba kime doğru yol belli olmamış? Kendisine doğru yol belli olmayan Müslüman bir memlekete yaşayanlar için söylüyorum onu. Kendisine doğru yolun Gizli kaldığı kim vardır? Eğer Doğru yol, sirat-ı müstakim Dedi, buyurdu Allah Sirat-ı müstakim De ki Rabbim sirat-ı müstakim üzeredir Sirat-ı müstakim de Eğer Allah'a koşuyorsan Onun rızasına koşuyorsan Her şeyini, canını Allah yolunda kurban etmek için Çaba gayret sarf ediyorsan Doğru yolda, zirat ve müstakimde Allah'a koşuyorsun demektir bu. Başka tarafa gidiyorsan, kendine başka bir yol belirlediyse, bu yol çok basit bir şey olabilir. Ben işte idaremi yapmaya çalışıyorum yolu. Geçimi yapma yolu, rızkını kazanma yolu, işte şunu yapma yolu, çocuklarına gelecek hazırlama yolu, yollar çok, çok yollar. Allah'a giden yol kendisine belli olmuş Allah'ın yolunu bırakıp başka bir yola uydu başka bir yolda yürüdü dedi. Ne yaparız? Onu orada bırakırız dedi. Orada bırakır. Tamam, devam et. Hayatı boyunca öyle yapar. Yani evden işe, işten eve böyle hayatı orada geçiyor. Allah yolunda, cennet yolunda. Bir çabası, bir gayreti, bir derdi yok. Olmaz artık. Allah onu orada bıraktı. Sonra ne dedi? Sonra onu cehenneme yaslarız. Ne kötü yataktır o. Cehennem ona yatak olur. Allah yolunda koşmadıysa yattı, burada yattı. Cehennemde yatacak bir de. Allah nasıl anlattıysa öyle anlamak zorundayız. Öyle bu çok sert oldu, bu yumuşak oldu. Yok öyle. Allah çok sertçe davet eder. Tehdi de çok sertcedir. Yapma diyor, böyle yapma. Yapma diyor, sen Hazreti insansın. Ben seni bunun için yaratmamışım. Seni dünya için yaratmamışım. Bak orada kalmayacaksın. Bak gelenler hepsi geliyor. Geri geliyor bak. Sen orada karıcı değilsin. Böyle yapma diyor yaparsan, senin gideceğin yer ateştir. Niye kendini yakıyorsun böyle? Niye kendini ateşe atıyorsun? Yani benim senin için layık gördüğümü sen beğenmedin mi? Sana cenneti layık görmüşüm. Hazreti insan olmayı layık görmüşüm. Bana dost olmayı layık görmüşüm. Bana halife olmayı layık görmüşüm sana. Hazreti insan olmayı layık görmüşüm. Meleklerin secde etmesini layık görmüşüm, varlıkta ne varsa sana hizmet için yaratmışım, hizmete layık görmüşüm seni, sen bir avuç toprağa tenezzül edip, niye rezil ediyorsun, yakışıyor mu bu sana, diyor. Ölüm anı geldiğinde ne diyeceksin? Ne diyeceksin gerçekten, merak ediyorum yani. Böyle yapanlar ne diyecek? Evet, sen böyle söyledin ama işte bence bu böyleydi. Öyle mi? Yani seni yaratan Rabbinin sen daha iyi biliyorsun. Kendin için hayli olanı sen daha mı iyi biliyordun? Sen nasıl öyle hüküm verdin? Ne kötü hüküm verdin öyle? Kime göre hüküm verdin yani? Evet, bütün bunlar... Allah bütün bunları neden söylüyor? Sevdiği için, değer verdiği için, şeref verdiği için. İlk önce öğretiyor ki, melekleri sana secde ettirmişim, sen böyle bir varlıksın. Sana ruhumdan etmişim melekleri sana bunun için secde ettirmişim. Aç gözünü biraz, aç gönlünü biraz, sana kendi ruhumdan nefrettim diyor. Biraz o sana nefettiğim ruhtan yanadır. Biraz o olmaya çalış. O olmaya çalışırsa ne olur? Allah'ın yakınlığını tadar. Ona ait olduğunu tadar. Onu kendinde tadar. Kendini O'nunla tadar. Onun dostluğunu tadar. Yakınlığını tadar nereye ait olduğunu tadar, anlar. Nereye ait? Yani insana sorulsa, sen nereye aitsin? Buluyor, bulmuş. Kulpü bulmuş. Daha doğrusu, şeytan onun eline bir kulp vermiş. Nereye ait olduğunu söylemiş. Ne diyor? Sen Kürtsün diyor. Sen Türksün diyor. Ya da sen Arap'sın diyor. Sen diyor, Arnavut'sun. Kurpiyelle veli tut buriydi sen işte buysun. Lan köpek. Yani bu ne biçim hükümdir böyle? Hazreti İnsanı nasıl götürüp onun rengine, diline gömdün? Niye öldürüyorsun adamı? Meleklerin secde ettiği varlığı götürüp nereye gömdü? Öldürdü. Öldürüp gömdi. Şeytan Oyun oynuyor. Dirili çekiyor. Evet. İnsana bak diyor ne yaptım. Nasıl diyor rezil ettim. Nasıl diyor ayağımın altına aldım şerefini. Ben secde etmedim. Bak secdeye layık değil. Bak diyor. Bak hayvan gibidir da. Öyle söylüyor. Hani bu secdeye nerede layıktır? Ben buna nasıl secdeye edeyim? Bak diyor. Ben söyledim kovuldum. Ben ben ateştenim o da... Çamurdanlar beni kovdun. Bak orayla söylüyor. Bak ben diyor rengim beyazdır. Öteki diyor benimki yeşildir, sarıdır. Biliyor ben Türküm. Öteki diyor ben Kürt'üm. Bak ne farkımız var? Aynıyiz bak. O da öyledir. Allah gel diyor, gel. Başkalarının davetine değil. Allah'ın davetine icabet etmemiz lazım. Her anda bizimle Nasıl muhatap olduğunu, nasıl davet ettiğini, nasıl kendine çektiğini, gerektiğinde nasıl uyardığını, ikaz ettiğini, olmadığı nimet verdiğini gel diyor. Yeter ki gel diyor. Gel kaybetme diyor. Gel kendine zulmetme. Senin yerin benim yanımdır diyor. Asıl hayat Allah katındaki hayattır dedi. Dünya hayatı gerçek hayat değil. O bir imtihan yeri. Kazanma geri. Asır hayat, Allah katındaki hayattır dedi. Ahiretteki hayattır dedi. Yani biz, Allah katındaki hayatı bırakıp, bu dünya hayatında, neden kendi kendimizi kandırıyoruz? Kim bizi kandırıyor? İblis, şeytan kandırıyor. İnsan, Kendisini yaratan Rabbini dinlemeyince, Rabbinin ayetlerini ciddiye almayınca şeytan ona bir sürü vesvese verir. Verdiği vesveseleri ayetlerin önüne koyar. Kul, şeytanın verdiği vesvesenin peşinden gelince, şeytanın verdiği vesveseyi Allah'ın ayetlerine tercih edince, onu ilah edilmiş olmuyor mu? Onu Allah'ın önüne koymuş olmuyor mu? Onun için Allah, şeytana tapmayın dedi. Ben size şeytana tapmayın demedim mi? buyuruyor. Şeytana olmayın demedim mi? Öyle söylüyor Allah ayet-i kerimede. Bana abdolun, sirat-i müstakim budur demedim mi size? Niye şeytana abdoluyorsun? Niye beni dinlemiyor, şeytani dinliyorsun? Allah kullarına hitap etse, ey Rahman ve Rahim olan Rabbinden kaçanlar dese, yeri, yeri midir? Tabii. Yeridir. Vallahi tam yeridir. Rahman ve Rah Rahim olan Rabbinden kaçıp, şeytanın peşine verenler. insanlığın hali ortadadır. Ümmetin hali ortadadır ne kadarı Allah'a uyuyor, itaat ediyor, sirat-i müstakimde Rabbine koşuyor, ne kadarı şeytanın peşine verip birbirine düşmüş, şeytan onları birbirine düşürüp, kan döktürüyor, fesat çıkartıyor, öldürtüyor, aç bıraktırıyor, rezil rüsvay ettiriyor, memleketinden sürün, sürüyor, evet. çoluk çocuk demeden asıp kesip, bir şeyleri böyle patlatıp öldürüyor. Bir de onlara doğru yapıyorlar diyenler var. Bak hiç dokunmamış bir şeye, gönlü onunla beraber ya, doğru yapıyor, iyi oldu, haklıdır. Hani hak Allah'tı? Hani haklı olan Allah'tı? Bu nasıl bir iman? Sen nasıl iman etmişsin böyle? Nasıl ben müminim diyorsun? Allah'ın huzuruna durup, yani nasıl ben müminim diyebilirsin? Ben sana iman ettim. Nasıl iman ettin? Benim peygamberim alemlere rahmetti. Nerede senin rahmetin? Ben peygamberim ve vahyimi gönderdim. Şunu şöyle yapın dedim. Nerede yaptın hani? Ne yaptın? Kime destek oldun? Kimi destekledin? Rahmet oranları mı destekledin? Yoksa bela oranları mı destekledin? Şeytanın peşinden gidenleri mi destekledin? Demez mi? İşte bizim davamız var. Hangi dava? Ne davası? Bu dava Allah'ın davasıdır. Allah'ın davasından başka kul için bir dava var mıdır? Kimin kuluysa ...O'nun davasını savunur. Neyin kuruysa, O'nun davasını savunur. Allah'ın davasını dava edinmeyenler nasıl mümin olur? Nasıl Allah'a kul olur? Bir kelimeyle olsun, destek olsa bile. Nasıl insan o? Hangi dava? Bir Allah'ın davası var, bir iblisin, şeytanın davası var. Allah bizi karanlıklardan nura davet eder... İblis, şeytan da bizi nurdan karanlıklara davet eder. Kimin davasını gidiyorsun? Kimin peşindesin? Öyledir bu. Allah sana akıl vermiş. Aklını sonuna kadar kullanmak zorundadır. Bakıp anlamaya çalışmak zorundadır. Rabbine bakıp Rabbim benden ne istiyor demek zorundadır. Demezse ne olur? Demezse, Rabbini unutmuş. Evet. Rabbi de ona, onu unutturur. Öyle buyurdu. Beni unutunca, ben de onu ona unuttururum dedi. Unutunca, kim olduğunu bilmiyor. Nereden geldiğini bilmiyor. Neye geldiğini bilmiyor. Ne yapması gerektiğini bilmiyor. Bu hayatın ne olduğunu anlamamış. Bilmiyor. Kendini unutmuş ya. Hep beraber... Ben insanım diyen herkes, insanı insan olmaya davet etmelidir. İnsan olmaya. Abd olmaya, kul olmaya, iman etmeye davet etmelidir. Kulluk yolunda birbirine yardım edip destek olmalıdır. Allah rezak değil midir? Rızkı veren O değil midir? O'dur. Biri rızkı için bakıyorsun, imanını kaybetmiş, kulluğunu kaybetmiş, vicdanını kaybetmiş. Öteki bakıyorsun, kendine başka bir bahane bulmuş. Kimin açlığı, zaafi neredeyse, iblis orada onu kullanıyor. Yani Sırat-ı müstakimde olmasın, hangi yola sapsın sahip fark etmiyor o, iblisin fark etmez. Sırat-ı müstakimden çıksın, yol alsın oradan, Allah ne buyurdu? sirat ve müstakimi bırakınca başka yola sapınca, tercih edince onu orada bırakırız dedi. Anlamış çünkü. Sirat ve müstakime girip anlamış bir kere. Niye bu kadar feryat ediyorum acaba? Feryat ettiren biri var. Bunu yaptıran biri var. Bunu söyleten biri var. Ben sadece kendime burada oturuyorum. Gelip burada otururken, ne söyleyeceğimi bilmiyorum, ne söyleteceğimi bilmiyorum. Allah bizi kendisini anlayanlardan eylesin. Amin. Kendi kendini tanıyanlardan eylesin. Amin. Hazreti insan olduğunu unutmayanlardan eylesin. Amin. Asıl hayatın Allah katında olduğunu unutmayanlardan eylesin. Sırat-ı müstakimden Rabbine koşanlardan eylesin. Amin. Şeytanın peşinden gidenlerden eylemesin. Amin. Şeytana avdolanlardan eylemesin. Amin kan dökenlerden, fitne çıkaranlardan, cinayet işleyenlerden yana eylemesin. Onları destekleyecek bir kelime bile söyleyenlerden eylemesin. Bir kelime söylemekten Allah'a sığınanlardan eylemesin. Rabbim Allah'tır diye madem Allah hepinizden razı olsun.